Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve n'ozu billahi min şurur enfusuna ve min seyyahata amalina men yehdillahu felamudu illa leh. Ve men Ve eşhedü la ilahe illallah ve ahdahu Ve eşhedü anna Muhammeden, abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine aminu taku Allah hakkatukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. Ya yannâ suttaku rabbakum lezî halakakum min nefsin wahide.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 okulle mudefetin bir daha okule birlatin dalale okul dal etin filmler dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize Sal Selam getirelim Evet, Müslümin sayinden kitabı limandan 10cu babı almaya devam ediyoruz neydi babımız Söyledi: "Hüma Mu Nawi, rahim rahim o Allah, babı delil, ala, anman, mât ala tevrihid, dâhla el üzere, ölen insanın kesinlikle cennete gireceğinin delili babı. Evet, bab uzun bir bab. Osman ibn Afan'ın rivayeti vardı, rədi Allah an, mühtelif tariklerden. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın neyi vardı? Rivayeti vardı gene muhtelif tariklerden. Başka Ubade i̇bn samitin rivayeti vardı. Yine Muaz bin Cebel'in rivayeti vardı. E, Muaz bin Cebel'in e, iki rivayetini aldık. Sonuncu rivayetini alacağız. Peşinden de İtban bin Mali'in rivayetini alıp ne yapacağız? Babı nihayete edeceğiz inşallah. En sayginden nisbi olarak saati daha az zayıf olan değil. Ha daha az sahih Dikkat edelim. Daha az sahiye doğru ney? Bir iniş var. Evet şimdi Muaz bin cebel radıyallahu anhın 53 noolu toplamda müslimin içinde değil mi? 32 noolu babta yani kitabul imandaki neyini Riayet'in alalım bir bakalım ne diyormuş. Ee, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Neden biraz daha farklı bir tarik'ten. Evet. Ne diyor? İmam Nevevi'nin evet. Ee, rahmetullahi aleyhi şerhinden alalım bakalım. Evet. Malum elinizdeki Ahmed Davudoğlu'nun şerh genel itibariyle neye itimat ediyor? Nevevi'nin Hac'ına. Evet. Ben buradan takip ediyorum Arapçalarını üç aşağı beş yukarı uyuyor. Öyle gidiyor. Evet, devam edelim. Galal imamı huzmu mahmullah. Hattâ senâ İsbuknu Mansurî vel ahbarana Muaz bin Hişami. Far <gülüyor> hattâ senî Ebi. Han katâ dese gale. Gal hattâ senâ katle senâ Enes bin Malik. en sallallahu aleyhi ve sellem ve Muaz bin Cebelin radiyallahu alayhi Rasul al-rahli. Kâl yâ Galat, Lebek, Rasulullah ve Sadık. Galat, Ya Muallif. Galat, Lebek, Rasulullah ve Sadık. Ya Muallif. Galat, Lebek, Rasulullah ve Sadık. Galat, Ma min ab, Ma min abdini yeshadu an la ilaha illallah ve an Muhammadan abdu ve rasuluhu illa harmahu Allah al-nar. Ya Resulallah Efele ahbiru bihan nasa Ahbiru mu? Ahbiru mu? Ahbiru bihan nasa Fe yastibşiru Gala izan Yeştekiru Fe akbara Fe akbara Biha muazun İnne mevtihi Te'ezhümen Evet Şimdi e, Burada Ne yaptı? Tamamen e, Farklı bir tarikten e, Muaz bin Cebel'den Hadis ne yapıldı? Rivayet edildi daha önceki tariklerde biliyorsunuz Esvet bin Hilal vardı. O kimden rivayet ediyordu? Evet. Muaz'dan rivayet ediyordu. Evet. En son tarikte de e, Ebu Hurey radiyallahu anh'ın e, hadisi ne yaptığına bu lafza benzer işittiğine dair araya bir itirazi rivayet almıştı. Ve Burada farklı bir tarikten Esvet bin Hilal'in olmadığı bir tarikten ne yapmış? Rivayeti bize vermiş. Evet. Okuyalım tercümesini. Bize İshak bin Mansur. Ebu Yakup İshak... Bize İshak bin Mansur diyor. Demek ki İmam Müslim Rahmetul Ali bu hadisi dinlediğinde o ortamda başka ne? Öğrencilerde var. Hadde dememiş. Ne demiş? Hadde fena demiş. Evet. Kim İshak bin Mansur? E bu Yakup İshak bin Mansur bin Behram Hicri 251 yılında vefat etmiştir. Nisabur'ludur. Evet. Dedi ki bize Muaz bin Hişam. E bu Abdullah Muaz bin Hişam. Basralıdır. Sahihayn ravilerindendir. Dedi ki bana babam Katâde'den. Yani babası kim? Hişam değil mi? He? Kim? Hişam. Muaz'ın babası kim? Hişam. Evet. O kimden? Katâde'den. Katade bin Diame bin Katade bin Aziz Künyesi Ebul Hattab'dır. Basra'da yaşayan Mufaffız, hadis ve allame-i ilmi tefsirden bir zattır. Bir daha, bir daha okun. Mufaffız, hadis ve allame-i ilmi tefsirden bir zattır. Ben gün görmüyorum. huffaz hadis görüyorum. M yok ki nereden çıkardın M'yi? Huffaz-ı hadis ve allame-i ilmi tefsirden bir zattır. Abdullah bin Sercis Enes bin Malik, sahit bir müseyyib ve bu tufel gibi Ecilleden hadis-i şerif asylemiştir. Ne demek ecille? Celil büyük imamlar. Ne kadar güzel mi? Ecilleden hadisi şerif ahz eylemiştir. Almıştır demek yani. Osmanlıca, Arapça, Osmanlıca işte. Ahzı Arapçadan eylemişi Türkçeden oldu Osmanlıca. Evet. Kendisinden de Mus'ib bin Kidam İbn-i Ebi Arube, Şube, Ma'mer, Ma Eban bin Yezid, Ebu Avane, Hammad bin Selim'e gibi e immeyi hadis rivayet etmişlerdir. Kendisinden Kütüb-i Sikri hepsi rivayette bulunmuşlardır. Hicri 118 ve 117 senesinde İrtihali dâri Beka demiştir. Evet. İrtihali dâri Beka. Yolculuk. Nereye? Beka diyarına. Yani Baki diyara. E, Katade bin Diyame Esedüsü olarak meşhurdur. Kabe'nin büyük imamlarından, evet. Tabi burada ee, Musir bin Kidam'la i̇bn Ebi Arubi arasında bir virgül olacak arkadaşlar. Virgül unutulmuş. Koyalım. Evet. evet. Yine Ebu Avane ile Hammad bin Seleme arasında bir virgül olacak. O da unutulmuş. Onu da koyalım. Evet. Demek ki senet bu. İshak 1 Muaz 2 Muaz'ın babası Hişam 3 Katade 4 Enes 5 Humasi, genelde sudasi de vardı biliyorsunuz. Ney? Humasi bir senetle ulaşmış, evet. Yani İmam Müslim'in ortalamasına göre âli bir isnat. Ne demekti Ali En kısa yoldan ulaşma, evet. Alalım lafsın hadisini. Bize Enes bin Malik rivayet etti. Nebiullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Ceber terikesinde olduğu halde Deve Semeresi'nin üzerindeymiş. Ya Muaz diye seslenmiş. Deve semerinin üzerindeymiş. Ne hatırlattı size bu rivayet? Eşek, eşek, eşek semeriydi değil mi? Ya iki olaydı ya da öyle ne yapıldı? ıtlak edildi. Doğrusu deve semeri. İki veci ne yapmıştı? Zikretmişti şari. Evet. Ya Muaz diye seslenmiş. Muaz lebbeik ya Resulallah ve saade eklemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Ya diye nida etmiş. Muaz lebbeik ya Resulallah ve Sa'dek sa demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Ya Muaz demiş. Muaz lebeik, Ya resulullah ve Sa'dek sa diye kabul etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi tercümelerini vermiyor çünkü daha önceden ne yaptımdan tercümeleri? Geçti. Evet. İcabet üstüne icabet değil mi? Koşma üstüne koşma. Evet. Varma üstüne varma. Emrine amade olma üstüne emrine amade olma. Yani zirvesi Türkçe'de bu tür ifadeler pek kullanılmaz. Ha. Hani işte ne demek ey Allah Resulü emrine amadeyim. Yani hani böyle bir şeyi e, demem bile bizi ne yapıyor? Üzüyor. Yani bu kadar Peygamber ve selam'a saygılılar. Böyle teslim olmuşlar. Lebbeyk ve saadek Evet. Devam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahit getiren hiçbir kul yoktur ki Allah onu cehenneme haram kılmasın. İşte Buyurun cehenneme haram kılmasın burada mesela. Cehenneme haram kılmasın. farklı lafızlarla ne yapıyor? Cennetine koyar diyor. İşte burası neyle alakalı? Bab ile alakalı. Kim ki bu hal üzere ölürse ha cennete girer ha. Şimdi e, cennete girer. Yani doğrudan mı cennete girer? Ha. O anlam yok. Cehennemi ona haram kılar yani hiç cehenneme düşmez mu anlamda yok. Yani ebediyen kalıcı olmaz nerede cehennemde. Ebediyen ne yapmaz kalıcı olmaz hep söylüyoruz. Ebediyen kalıcı olmaz. Eninde sonunda varacağı mekan neresidir cennettir. Ehelü Sünnet bunu böyle açıklamıştır işte. Ehelü Sünnetin diğerlerinden farkı budur. Ehl-i Sünnet cem ediyor Hani Hep tepsi örneği veriyorum size. Ha, ne yaparsın? Pirinci ne yaparsın? Tepsiye dökersin. Ondan sonra neyini? Ha, tepsi, ha. Ne İyisini, kötüsünü ne yaparsın? Birbirinden ayıklarsın değil mi? İyisini bu tarafa itersin. ha, Ya da kötüsünü bu tarafa itersin. Çoğu iyidir. İyisi burada kalır. Sonra da kötüsünü oradan alırsın. İşte Ehl-i Sünnet bir konudaki bütün rivayetleri o tepsinin içine koyar. O tepsinin içine koyduktan sonra önce kötülerini ayıplar. Nedir o kötüleri? Zayıflar, sayı olmayanlar. Kalan o sahihi de boyuna göre ne yapar? Tanzim eder. O tanzimde he, önce cem eder. Cem etmek mümkün değilse nasih mensuha müracaat eder. O da mümkün değilse tercih eder. Burada cem mümkün. Burada ne mümkün? Cem mümkün. Böyle açıklıyoruz. Heh, dikkat edeceğiz. Yani ehli sünnet bu anlamla ne yapmıştır? Bu ru'yetle yani bu içtihatla açıklamıştır. Evet devam edelim. Muaz ya Rasulullah, bunu insanlara haber vereyim mi de sevinsin haber vereyim de sevinsinler mi demiş. Yani e, başka rivayetlerde sevinsinler lafzı ne yapmıyor? Geçmiyor değil mi? Burada geçiyor. Evet. Hı. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem ama o takdirde buna itimat ederler de ameli ameli boşlarlar. Buyurmuşlar. Bunun üzerine Muaz'dan onu ta ölürken günahı boynundan gitsin diye haber vermiş. Evet te'effümen kelimesi diğer lafızlarda geçmiyor. Te'effümen günahı boynundan gitsin bak ne kadar güzel. Günahı boynundan gitsin te'effümeni böyle açıklıyor. Günahı boynundan gitsin. Günahından kurtulmak yani kısaca. Evet. Ama he, vebali ne yapsın boynumdan üzerimden düşsün. Evet yani e, yalnız burada bu sevinsinler lafsı istipşar olarak yani istipşarı sevinsinler halbuki müjdelensinler demek belki istipşara daha uygun düşer ama e, müjde zaten insanı ne yapar sevindirir yani o anlamada gelir gelmez değil ha. ama e, mütercim bunu tercih etmiş tercümede esas söz kimindir eğer doğruysa ifade mütercimindir. Onun yoğurdu işi öyle. Yeter ki ne olsun ifade? Doğru olsun. Doğru olduktan Hı -hı. sonra yani niye bu kelimeyi kullanmadı da bu kelimeyi kullandı demek ne değil? Doğru değil. Yeter ki doğru olsun. Evet. Ha, şimdi burada teeffümen kelimesini açıklayacak. Daha önceki lafızlar ne yaptı diğer rivayetlerde? Geçti. Geçtiği için açıklamıyor. Neymiş o teeffüm? Açıkla. Hadis? Hadis muttefakun aleyktir. Buharı onu ilim bahsinde zikretmiştir. فَأَخْبَرَ بِهَا مَعَظُمْ اِنْدَ مَوْتِهِ تَاسْفُمًا cümlesi Hazreti Enes tarafından mücerreddir. Evet. Ne demek? Hazreti Enes tarafından müdüreçtir. Şimdi bizim arkadaşımız bugün tasif yapıyor devamlı. müdreç Yani hadise he, bu cümleyi bizzat koyan kim? Enes bin Malik. İdraç etmiş. Sonradan eklemiş. Yoksa bunu bizzat kim? Muaz'ın kendisi. Söylemiyor. Enes bin Malik diyor ki he, işte diyor Muaz bunu diyor ölürken diyor günahı boynundan gitsin diye haber verdi kıymetini bilin yani kıymetini haber vermese ne yapmazdı vermezdi değil mi? He, burada he, Enes bin Malik ne yapmış Muaz bin Cebel'den bu hadisi rivayet etmiş değil mi Muaz bin Cebel'den? ne yapmış rivayet etmiş bazı yerlerde de bizzat kendisi ne yapmıştı Enes bin Mali ne yapmıştı Heh. kendisi oradaymış gibi evet. evet kendisi oradaymış gibi ne yapmıştı evet peki bu hangisine giriyor bu Enes'den bir şeyde var emin misin muazdan almıyor bizzat olayı kendi anlatıyor burada diğer de muazdan alıyordu Bak ne diyor? Enne Nebiyyallah sallallahu aleyhi ve selleme ve Muaz ibn-i Cebel'in radifuhu Olayı bizzat ne yapıyor burada? Anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü ile Muaz bin Cebel diyor ki Muaz bin Cebel neredeydi o ara? Onun deve semerinde, terekesinde radifiydi. Kale ya Muaz. Dedi ki Allah Resulü ey Muaz. Yani burada olayı bizzat Enes bin Malik ne yapıyor arkadaşlar? He, he, anlatıyor sanki olayı ne yapmış kendisi bizzat ne yapmış görmüş evet bir devam edelim e zaten 3 aşağı 5 yukarı şey yapacak e, bilgi verecek şari evet devam edelim teessüm günahtan çıkmak manasındadır. bu cümlenin manası şudur Hz. Muaz kendi ölümüyle zayi olup gidecek bir ilim biliyordu yani kendinden başka kimsenin bilmediği bir şey biliyordu binaenane kimseye söylemeden ölürse bir ilim gizlemiş ve onu tebliğ hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisal etmediği için... Ne demek imtisal? Bağlı kalmadığı için. Heh. İmtisal etmediği için günaha girmiş olmaktan korktu da ihtiyatla hareket etti. Ve bu hadise ödül yanalar verdi. Hz. Muaz'ın şu hareketi gösteriyor ki... Hz. Muaz şu hareketi gösteriyor ki, ki... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise başkalarına haber vermekten kendisini tahrimen men etmemiş... Yani haram değil men haram değil. Evet. Zira tahrimen men etseydi onu ebediyen yani kimseye söylemezdi. yaz şöyle diyor. Mesela ne de olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın münafıkların ismini kime verip söylememesini emretmesi. Kime vermiş münafıkların ismini? Ebu Hureyye'yi verdiğini bilmiyoruz. Huzeyfe İbnül Yaman. Ee, çok mesela Hazreti Ömer mücadele etmiş almak için ama vermemiş. Yani Huzeyfe'den alamamış. Ama biri öldüğünde Huzeyfe ise o da cenazede olurmuş. O da öyle yolunu bulmuş. Huzeyfe cenazede değilse o da cenazede olmazmış. Heh. Ama almamış yani. Alamamış, vermemiş. O men-mendi yani. O haramiyet haramiyetti. Onda maslahat vardı çünkü. Evet. Onda maslahat vardı. Çünkü el peygamber aleyhissalatü vesselamın e, bu isimleri herkese bildirmiş olduğunu farz etsek düşünsek mesela o zaman münafıklık diye bir şey kalmazdı. Çünkü münafıklık gizlidir. Bilen sadece kimdir? Allah'tır. E herkes bilecekse münafıklık kalmaz ki zaten kafir olur adam. Ha evet. Devam edelim. Kadıyaz şöyle diyor. Kadıyaz. Kadıyaz şöyle diyor. İhtimal ki Muaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sallallahu aleyhi ve sellemden nehi manasını ikmal-i diyor. Nehi mana El-Mu'lim mazeriyenindi. Kadı yaz İkmalül mu'limde diyor. Evet. Hı. Nehi manasını almamıştır. Lakin Ebu Hurayre'nin rivayet ettiği yani haramiyet manasını almamış lakin evet. Allah'tan başka ilah olmadığına kalbi kanarak işaret getiren kim rastlarsan onu cehennem, onu hemen cennetle müjdele. Rastlarsan onu hemen cennetle müjdele hadisini hadisinin delaletiyle asaba yapmak istediği Tevşirden burada azmi kırılmıştır. Yahu hadisin manası şudur. ihtimal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Hurere'ye emir verdiğini Muaz radıyallahu anh bu hadisten sonra duymuş da bildiği bir ilmi Bu hadiseden bu hadiseden sonra duymuş da bildiği bir ilmi çizlemiş ve bu sebeple günaha girmiş olmaktan korkmuştur. Yahu Muaz radıyallahu anh nehi herkese yaymamak manasını manasını ham etmiştir. Yani her anlam çıkabilir. Burada 3 tane anlam ne yapmış? Vermiş. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine bakarsak diyor Allah'tan başka ilah olmadığına kalbi kanarak evet şehadet getiren kime rastlarsan onu hemen cennette müjdele. Almıştık bu rivayeti. He, bu hadisin delaletiyle asaba yapmak istediği tepşirden yani müjdeden, sevinç vermeden burada az mı kırılmıştır? Yahut hadisin manası Ebu Hureyre'ye aleyhissalatü vesselamın daha sonra emir vermesini Muaz daha sonra ne yapmış? Bildir demesini ne yapmış? Duymuş. Daha önceden kendisine bildirme demişti. Duymuş. E, duyduktan sonra da bir ilmi gizlemek böylece günah girmek ağır biney kabahat bundan korkmuş. Yahut da he, ee, Muaz bin Cebel bu nehi herkese yaymamak anlamında. Yani belli insanlara söyle ama amelinde kusur olan, ibadatında kusur olan adamlara söyleme. Ne yapar bu adamlar? Buna itimat ederler de tembel tembellik yaparlar. Ha, ve amel işlemeyi bırakırlar şeklinde. Ne yapmış? Şarih açıklamış bu bilgilerin hepsi. üç aşağı beş yukarı zaten Nebevi'nin minhacında da mevcut. Çünkü İmam nevi Kadı yazınkilerin Üstüne neler katmış? Bilgiler katmış. Evet, devam edelim. Bu Amr İbn-i Salah, bu son ihtimali ihtiyar etmiş ve şunu söylüyor. Sonu, yani herkese yaymamak anlamında. Siyanet sahih-i müslimi var. Bakın görüyor musunuz? Yani e, her yerden bir şey alıyor. Her yerden bir şey alıyor. Siyanet sahih-i müslimde, evet e, ne diyor İbn-i Salah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi bilgisi ve tecrübesi olmayan bazı toy kimseler duyarlar da aldanarak buna itimat eder ve ameli bırakırlar endişesiyle Muaz radıyallahu anh umumi müjdeyi men etmiş fakat aldanmayacaklarından ve itimat edip ibadetleri bırakmayacaklardan emin oluluğu ehli marifet marifetten bazı zavata husus olarak haber vermiştir onu Muaz'a da haber vermiş o da aynı yolu tutarak bu haberin Ehl gördüğü hususi zevat haber vermiştir. Resulullah sallallahu Yani hiç kimseye haber vermek eğer caiz olmasaydı peygamber muazza da haber vermezdi. Demek ki muazza haber verince muazza bir ışık var. Ne yapmaz Muaz bin Cebel buna itimat edip de amel işlemeyi ne yapmaz? Terk etmez. E buradan bir neyle buradan fıkıhla, buradan hareketle Muaz bin Cebel bunu da böyle anlamış olabilir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre hadisinde emrettiği tefsir, içtihat Değişme, değişmesindendir. Fil vaki peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, hem caizdi hem de muhakkikin ulamaya göre vakiidir. Yani peygamber de iştahat eder onu değiştirebilir ki muhakkikin ulema da evet değiştirebilir demişler. Evet. Onun diğer müşteriler... Tabi bu maslahat-ı mürseledir. Yani buna işte bu bir örnektir maslahat-ı mürseleyi. Bazı kaynaklarda zikredilir ama nadiren işte maslahat-ı mürsele budur. Maslahat değiştiğinde fayda değiştiğinde fetva ne yapılabilir? Değiştirilebilir. Burada olduğu gibi. Baştan maslahat neydi? Bunu insanlara tepşir etmemeydi. Sonradan maslahat tepşire dönmüştür. Çünkü niye? İllet ortadan kalkmıştır. Neydi illet? Güvenip dayanıp ameli terk etmek. He. Kimdi belki bunlar? Daha sonra bu ee, Ebu Hureyre rivayetinden bunu çıkarabilecek olanlar mürciye ya da cebriye. Ya da kim? Cebriye değil mi? Çünkü insan iradesi yok diyorlar. İnsan neye şartlanmış? Allah Azze ve Celle'nin onu tamamen kayıt altına almasına şartlanmış. Kendi iradesi olmadığı için ne yapar? Bir tüy misali nereden rüzgar vurursa oraya eser. O halde zaten ne işlemeye gerek yok? Amel işlemeye gerek yok e haramı da işleyen aslında ben değilim Allah yazdığı için işliyorum hal böyle olunca işte buna güvenirler dayanırlar bir kısım çıkmış ama peygamber ve sellem öyle oturtmuş ki kaderle alakalı akideyi insanlara o dönemde bir şey olmuyor bak bir tane harici ne yok sahabi yok bir tane mürci sahabi yok bir tane mutezili kaderi cehmi sahabi yok ama tabi daha sonradan ee, bu tür rivayetler ne yapılmıştır? Heh, delil olarak alınmıştır. Delil olarak alınmıştır. Evet. Devam edelim. Onun diğer müştehikler üzerine meziyeti vardır. O iştihadında hata ederse hatası üzerine bırakılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iştihati caiz görmeyen ve ona dini hususta vahiyden başka suretle konuşmak caiz değildir. Diyenlere göre ise Ömer radıyallahu an ile konuşurken ona cevap verdiği şekilde Vahiy inerek sabık vahiy nesh etmiş olması mümkündür. Yani burada hadis hadisi nesh de olabilir. İlla iştahat değişmesi ne yapmaz? Gerekmez diyor. Ebu Hureyre hadisi bir önceki Muaz bin Cebel hadisini ne yapmıştır? Nesh etmiştir diyor. Tabii nesh iddiasını ortaya koyabilmek için neyini bilmek lazım? Nasih ve mensuhun tarihlerini bilmek lazım. Heh. Ebu Hureyre daha sonra Müslüman olmuştur. şuradan yola çıkarak buna varılır mı varılmaz mı? Tabi ihtilaflı. Heh. Evet devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meselesi etrafında tavsilat vardır. Dünyevi hususlara dair iştihatta bulunmasının caiz olduğunda olduğunda bütün ulema müttefik. Vardır. İşte hurma aşılama olayı. Problem yok. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil fiil bu günah iştihatlarda bulunmuştur. Bu cinsten dini hususlarda dahi ekseri ulemaya göre iştahat edebilir. Evet. Zira iştahat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına caiz olunca ona caiz olması evveliyete evveliye kalır. Ama tabi onun iştahı teşri. Onun iştahı ne? Teşri. Beğenmedim diyemezsin. Almak zorundasın. Çünkü iştahatın lafzı olmasa da manası kimden? Allah'tan. Lafzı olmasa da manası kimden? Allah'tan. Evet. Devam edelim. Çünkü iştahı da bir hadis. Biz hadis olarak ulaşıyor. Biz o iştahı hadis olarak alıyoruz. Hadis değil mi o iştahat? Evet. Cübbâ ile oğluna ve imamiye tayyifleşine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dini ahkam hususuna iştah caiz değildir. Çünkü o yakinen bilmeye muhtedirdir. Yani yakinen bilmesi mümkünken yani vahiyle iştahat caiz değildir diyor ama iştahattan ne anladığına bağlı yani e, işte Abese suresinin neyi? Nuzulu. Ha, o ama değil değil mi? O yaşlı adama karşı peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Tavrı. E, yani bu e, hata mıdır? Yoksa o anda maslahatı ne de görmüştür? Gelen kavmin liderinde görmüştür. O maslahattan böyle bir iştahı ne yapmıştır? Varmıştır. Yani bazen maslahatlar arkadaşlar e, hata olarak telakki edilmez. Hata demek doğru olmaz. Yani bu nedir? E, işte o anda o şahsın o olayda gaybı bilmediği için peygamber de olsa neyi bilmez? Gaybı bilmez. Ha, o olayda bir maslahat görmesi, o da ne yaparak, istinad ederek, dayanarak ne yapması? Hüküm vermesidir. Ha, yani... Şimdi e, düşünün mesela bir yaşlı ama geliyor bana işte diyor anlat diyor, dinimi öğret diyor. E, yani ona niyet ediyorsun derken tak kapıdan kim girdi? Recep Tayyip Erdoğan girdi. Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki ben Müslüman olmak istiyorum bana dini öğret. Mesela örnek. E şimdi e, yani e, koskoca bir milletin neyi? Lideri değil mi? şimdi orada da bir yaşlı adam var. E yani şimdi o yaşlı adamı bırakıp ona yönelmek ne kadar hatadır ne kadar değildir. Elbette ki Allah Azze ve Celle'nin neyi? Direktifleri doğrudan bize muhatap olarak ne yapar? Yeter. Ama o anda o ayet inmemiş ki. O ayet indikten sonra biz el evvel bil evvelin lazım olduğunu anlamışız. O olayla abese ve tevalla değil mi? Encahul ama ha. o ayetle ya yani olayla iniyor. O halde ortada bir hata mevcut değil ki. Ha. Orada Peygamber Efendimiz hadis bir tercih söz konusuydu, maslahat götürmüştü. Ama Allah da dedi ki bu durumda ha, hidayet meselesinde maslahat götürme. Ne yap? Ha. O ilki senden önce neyi? Bilgiyi isteyeni ne yap? Öne al. Bu bir maslahat bakın dikkat edin. Ha, ama daha sonra biz ulemanın maslahatla amel ettiğini görüyoruz ki masalihe mürsele yani hemen hemen dört mezhepte de ahkam edille-i nedir? Bir tanesidir. Yani hanbeliler de çokça kullanmıştır. Malikiler de çokça kullanmıştır. Şafilerde de mevcuttur. Çok yaygın olmamakla beraber. E, Hanezilerde de mevcuttur. Evet, devam edelim. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalnız harplerde iştihadı caiz görürler. Sayır yumurda iştihadının caiz olmadığına kaydirler. Bir takımları da hangi hususa ait olursa olsun iştihat etmesinin caiz olup olmadığına dair bir şey söylemeyip tevakkuf etmişler. Yani eder mi etmez? Mesela çok enteresan, güveyni Eşarilerin imamı tevakkuf etmiş. Selefi bir tavır benimsemiş. Ne demek? Yani ihtidat ederdi de demem. Korkmuş belki etmiştir ya da etmemiştir. Etmez de demem. Tevakkuf etmiş. Bu konuda konuşmamış. Evet. Tamam? İmamul Haram'ı bunlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etmesini caiz gören Cumhur da bilfiil iştahat edip etmediğinde ihtilafa düşmüşlerdir. Yani caiz görmüştür Cumhur. Ama acaba vakada bilfiil iştahat etmiş midir etmemiş midir? Bunun kaç tane örneği vardır? Evet. Ekseriyete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iştahat etmiştir. Bazıları iştahat etmediğine kaybolmuş olmuş bir takımları da tevakkuf etmişlerdir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme caiz olduğuna ve bir fiil iştihad ettiğine kail olan ekseri ulema dahi iştihadında hata etmek caiz midir değil midir meselesinde itiraf etmişlerdir. Muhakkik ulemaya, muhakkik ulemaya göre caiz değildir. Birçok ulemaya göre caizse de hatası üzerinde ikrar edilmez. Bilakis hatası kendisine temmih olunur. Uyarılır ve hata ne yapılır doğrudan? Düzeltir. İşte zelle demişler, hata demişler. Yani e, ümmet e, onun ümmeti olduğu için o kadar çok sevmiş ki peygamberini. Yani bazı durumlarda halbuki ben hata yaparsam beni ne yapın diyor. Düzeltin diyor değil mi? E, olmamış mı? Nerede olmuştu hatırlıyor musunuz? Nerede olmuştu? Namazda olmamış mıydı? Ne yapmıştı namazda? Şimdi <gülüyor> Fazla evet. Evet. <gülüyor> Zülkoyu sıra. Zülliye değil mi hangisi? Zülliye değil, Zülkoyu sıra ayrı. Harici. Evet. Ne yapmıştı? 5 kılmıştı değil mi? ziyade katmıştı namaza. Hah. Ve ne demişti? Bir beşerim demişti. Hata edersen beni ne yapın? Düzeltin. Bir rivayet dedi. Unutursan beni ne yapın? Düzeltin demişti. Şimdi o hatayı bile ümmet he zelle görmüş. Zelle. Hata dememiş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına hata kelimesini koymayı bile hoş görmemişler. Ama fil vaka yapsa bile ne olur ki? Sünnetullah bunu gerektirmiştir ve Allah tarafından doğrudan ne yapılmıştır? Düzeltilmiştir. Fil vaka yani. Problem yok. Evet. Yani Mümtehine Suresinin inişine bakın. Yani e, e, biliyorsunuz e, kadınlar başta istisna edilmemişti ve imzalamıştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye anlaşmasında. Yani düşün, Mekke'deki e, işte müşriklerden ama e, gizli gizlide Müslüman olmuş. Erkek ve kadın Medine'ye Müslümanlara kaçsa yapılan anlaşmaya göre Müslümanlar onlara ne yapacaklar? Geri verecekler. Değil mi? Hazreti Ömer kesinlikle kabul etmedi bunu. Karşı çıktı. Ve böyle bir olay, vaka, yani vukuda bulunca bir kadında ne yapınca? Kocasıyla? Gelince. Evet, gelince ayet indi. Kadınlara Allah ne yaptı bunda Müstesna, onları teslim edemezsiniz dedi. He, e işte bunu hata diyemezsin ki. Niye hata diyemezsin? Neden? Ben, ben Allah e, elbette şari, yani o anda yani hep söylüyorum, genel hüküm vermeyle genel hüküm vermeyle Olay vukuundaki <gülüyor> hüküm farklıdır arkadaşlar. Ha. Yani normalde şeytan e, haçta sıralamaya bakın. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam asla o sıralamaya aykırı bir tavır sergilememiştir. Sahabenin uluları da sergilememiştir. Nedir? Ha. Arafattan gelirsin, şeytanı ne yaparsın? Taşlarsın, sonra ne yaparsın? Kurbanını tıraş edersin, sonra ne yaparsın? saçını tıraş edersin evet Heh. değil mi Heh. saçını tıraş edersin taş baş tıraş sıralama bu asla aykırı davranmamış aleyhissalatü vesselam sahaben uluları da yani bu onun sünneti ama olay vuku bulmuş bir adam gelmiş demiş ki aleyhissalatü vesselama ben işte ne yaptım kurbanımı taş atmadan önce kestim Yap demiş bir beyis yok. İf'al vela harac. Başka bir adam gelmiş demiş ya Allah Resulü ben saçımı kurbanı kesmeden önce kestim. Yap demiş bir yok. Hatta ne diyor sahabi? O gün diyor Peygamber'e bir şey sorulmadı ki ne demesin cevap olarak yap bir beyis yoktur. E şimdi buradan yola çıkarak e, yap bir beyis yoktur o halde biz ne yapalım? <gülüyor> ha. Bu sıralamaya ne yapalım? Aykırı davranalım. Hayır. Olay vukuunda bazı tesahüller, bazı neler, toleransları şari tanımış. Ama kendi ona ne yapmamış asla? Aykırı davranmamış. Yani bir hata değildir bu. Bir hata değildir. Onun için bu meseleler sünnetullah gereği böyle olmuştur arkadaşlar. Biz de Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahiy almadan ortaya din namına bir şey koyamayacağını öğrenmiş oluyoruz bu vesileyle. Değil mi? Ha, yani bize bu ne yapıyor? Bir büyük nasihat oluyor. E şimdi bugün adamlar ha, yani vahiy koyuyorlar ortaya. Manzumesi koyuyorlar ortaya. Halbuki peygamber aleyhissalatü vesselama Allah bildirmese bilemiyor. Bize bunu gösteriyor yani onun için dikkat etmekte fayda var. Evet. Yani peygamber ihtiat eder mi etmez mi? İhtiyattan neyi anlıyorsun? İhtiyattan neyi anlıyorsun? He. Bizim anladığımız ihtiyadı anlamıyoruz elbette işte He. O şari burada onu kastetmiyor. Yani yeri geldiğinde masalih mursale olayı var. İşte verdiğimiz bazı örnekler var. Onda olduğu gibi. Evet. Yani dikkat etmekte ne var? Fayda var. Yani bazen ben örnek veriyorum. İşte Rıdvan ağacı. Değil mi? Peygamber kestirmiş mi Aleyhisselatü Vesselam'ı ağacı? Kim kestirmiş? Niye? Ee, yani o zaman yani, be, yani peygamber Aleyhisselatü Vesselam hata etmiş, Ömer doğru yapmış. Böyle bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Yani bunlar peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o anki hassasiyeti ya da işte nedir? Kabe'nin eski haline döndürülüp döndürülmemesi meselesi. Eskiden dikdörtgendi biliyorsunuz. Kare değildi. O de içindeydi. Bunlar maslattır arkadaşlar. Ya yani Bunlar hata denmez. Ha. Ama bugün yapılsa bir beyis var mı? Yok. İllet ortadan kalkmıştır. Yani bugün hicri İsmail'i biz alsak Kabe'nin içine ne olacak? Ha. Ama birileri der ki ya sahabe almamış peygamberin vefatından sonra. Ha. Abdülmelik bin Mervan döneminde gerçi bir dönem alınmış. Ama... Ha. E, ya Ömer almış mı? Mesela Ebu Bekir almış mı? Ömer almış mı? Osman almış mı? Ali almış mı? Almamış. He. Ama bir de diyebilir alalım. Ama işte bu ne değildir? Hata değildir yani. Bu hata değildir. Maslahatla alakalı. Neyle alakalı? Maslahatla alakalı durum. Bazen değişebilir. Evet. Ne Hadisten çıkarılan hükümler neymiş? Hadisten çıkarılan hükümler bir ilim. Hasretten iyi anlayan ve iyi belirleyen kimselere emanet edilir. Ehli olmayan anlayışlara verilmez. Evet, mesela Eredenmiş. Muaz bin Cebel'e vermiş değil mi Aleyhisselatü Vesselam ilmi? Evet. Devam. İki, i̇ki kişi bir hayvana binebilir. Yani, tabi. İki kişi bir hayvana biner ama, yani deva bu, yani şimdi eşeğe iki kişi mi hayvanın canı çıkar yani. Dikkat etmek lazım. ha. Zulmetmemek lazım. Hı. Üç. Hazreti mevazu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde pek büyük bir mevki vardır. 4. Bir kimse hükümdarın kendisine bildirdiği bir sırrı başkasına söyleme izni olup olmadığına ona sorabilir. 5. Bir mübtededen sordu ya peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam "Bildireyim mi?" diye. Evet. 5. Bir mübtededen dolayı bir söz tekrar edilebilir. 6. Çağırana lebbeyk ve sadek diye icabet edilebilir. Edilebilir ama e, ehli sünnet mensubu ne? Müslümanlar çok da bunu ne yapmamış, kullanmamış. Bunu daha çok işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsına vermişler. Yani şimdi sen mesela bir şey yapsan Allah yar da ha, ankte sen ya da Allah ankte sen yanlış olmaz. Yani Allah senden razı olsun demektir bu. Buradaki mazi fiil nedir bazen Temenni ve terciyi anlamı verir. Ha, yani ne demek mazi fiil? terci ve temenni anlamı verir yani temenni ediyorsun ha. talep ediyorsun İlla böyle olmuştur demiyorsun ha. eğer öyle olsaydı Allah'ın mağfirli demezdin emir ediyorsun Allah beni bağışla sen kimsin Allah beni bağışla diyorsun oradaki emir sigası temenni ve terciidir aynı şey nedide de var ha. Fiili mağride de var ama kime has daha çok kılınmış bu Ha. Sahabe yani Rahimallah de mesela. Ulema neyi kullanmış daha çok? Rahmetullahi aleyh. Yani rahmet kelimesini daha çok kullanmış. Kim için? Ha. Evet. E mesela aleyhisselam denmiş peygamberler için. Peygamber Efendimiz için özellikle ve selam denmiş. E ama yani bu farz-ı değil yani bu lafsın illa da bu anlamıyla ya aleyhisselam desen peygamber efendimiz e hata etmiyor mu? aleyhi ve sellimu diye ya ikisini ne yapmış adam? Cem etmiş. Ha. Onun için ehl-i sünnet tabirlerinde bile, ıslahlarında bile peygamber aleyhisselatü ve sellamı ve sahabesini yüceltmiş ha, farklı bir yere koymuştur. Yani kimse sahabenin dengi değildir. Olamaz ve olmamalıdır da. Bunu istemek bile bunu temenni etmek bile hastalıktır. Eşte ben profesörüm. E A sahabesi ümmiydi Okuma yazma bilmezdi. E Ben ondan daha iyi bu dini ne yaparım? Anlarım. Senin bu dini ondan daha iyi anlayıp anlamadığın şüpheli olmakla beraber ondan iyi yaşamayacağında hem aklen hem şeran hem de fıtraten icma var yani şimdi bazen bilmek de bir şey ifade etmiyor yaşamadıktan sonra bilmenin çok kıymeti yok evet onun için yani e, o tabirleri bile kullanmışlar o tabirleri bile kullanmışlar değil mi? Yani bazen mesela Hazreti Ali için özellikle farklı tabirler kullanılmıştır. Ne gibi mesela? Allah Kerrem Allahü vece Ehl-i Sünnet bunu da hoş görmemiştir. Mesela i̇bn Kesir bunu hoş görmemiştir. Aleyhisselam da görmemiştir. Tabii. Neden? Yani eğer Allah bir insanın yüzünü tekrim edecekse sadece niye Ali'ninkini tekrim etsin? Ebu Bekir'inkini de tekrim etsin. Ömer'inkini de tekrim de niye özellikle? Ha, Hazreti Ali için mesela bu dua. Değil mi? Tahsis var çünkü. Biz Ebu Bekir için özel bir dua tahsisi yapmamışız. Var mı özel bir duası Ebu Bekir'in? Ömer'in özel bir duası var mı? Osman'ın var mı? Yok. Bütün sahabeye aynı mertebeyi vermişiz ama elbette aralarında fazilet farkı olduğunu kabul etmişiz. O ayrı. Ama dört halife mevzubahis olunca biz hiçbirini birbirine tenkis etmemişiz. Buna da dikkat etmek lazım. Yani ehli sünnetin tavrı bu. Devam edelim. 7. Bu hadiste ehli tevhide pek büyük müjde vardır. Tabi ehli tevhid ama. Ehli tevhid. Hadi adam diyor ya tevhide gel tevhide herif ilahi bestelemiş. Tevhide gel, tevhide diyor, şirket çağırıyor. Tevhid bir insan ismi gibi işte. Bir durak. İçine girilen bir bina. Halbuki o tevhid, o tevhid değil. Yani o bizim bildiğimiz tevhid. Kur'an'a bir şekilde evet. gel diyor. Yani işte eğer bunu söyleyen zikrin Kur'an'dan üstün olduğunu ne yaparsa üstün olduğuna inanarak söylerse e, zikre giderken kafir gitme ihtimali var. İşte cahil adam ama biz o niyetle ne yapmıyoruz? Almıyoruz onu. Yani bazen e, kasla bakmak gerekiyor. İnsanlar çünkü cahil insanlar. Mesela şefaat ya Resulallah deyip de e, uyardığında ya ben işte aslında şefaati Allah'tan istiyorum ama ne bileyim ya işte. Ne yapmış bu? dilde cari olmuş. Ağız alışkanlığı var. Heh. Heh. Ki çoğu öyle yani. Onun için bu insanlara doğrudan elfazından dolayı hükmetmemek lazım. E orada da işte bir kasıt muhakkak vardır. Kasıt vardır. Dikkat etmek lazım. Yani merhametli olmakta fayda var. Doğruları anlatalım. Yargılamayalım biz. Yani yargılamayı ulemaya bırakalım. Evet. Devam edelim. Evet okuyalım. Gâle İmâmü'l-Müşri'l-Ahmehullah Haddesana Şeyban İbn-i Ferruh Evet şimdi e, ne yaptı? İtban bin Malik hadisine geçti. Gâle sana Süleyman Yani İbn-i Tabi yani i̇bn el niye Meful değil mi? İbn-i Evet. Gâle Haddesana Sabitun An-Ehesi ibn-i Malik'in Galatdeseni, Galatdeseni Mahmud. Mahmudup Nur Rabi. O orada nokta var, o yanlış olmuş. Ah yani o, yani matbaa hatası. Evet. Mahmudup Nur Rabi, an itbane itbane bin Malikin, Galat. Niye itbane, itbane değil, memnun mesaf. Evet. Galat. Kadir tul Medine te, hadisun belagani anke.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 vv wa ashabuhu yatahtasuna bainahum thumma asnadu ulma zalika wa kubrahu ila malik bin fa rasulullah sallallahu alayhi wa an la ''İnnehu yekûl zâlike ve mâ huve fî kalbihi'' ''Kâle, la yeşyadur ahadun en la ilahe illallahü ve enni Rasûlullahi fe yedukhullan nâre'' ''Ev, ted'amahû gâle enesun fe a'cebeni hâzal hadîsu ibni uktubhu Evet oku. Bize Şeyban bin Ferruh Ebu Muhammed Şeyban bin Ferruh Hicri 237 yılında vefat etmiştir. Müslimi ravilerindendir. Dedi ki bize Süleyman yani İbn Muhirre rivayet etti. Dedi ki bize Sabit. Sabit bin Eslem Enes bin Malik'ten nakle rivayet etti. Enes demiş ki bana Mahmut bin Rabi e, Ebu Muhammed, Mahmud bin Rabbi el Ensari, Hicri 79'da vefat etmiştir, tabiindendir. Şimdi Enes bin Malik bizim Enes. Devam et, devam et. İtbam bin Malik'ten, İtbam bin Malik, Radıyallahu anh, Bedir gazasına ihtirak eden Ashab-ı Kiram'dandır. Gözleri görmez olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarını evinde kılmaya kendisine müsaade buyurmuştu. Evet. Burada sahabinin tabiinden rivayeti var. Ama büyük bir tabi. Enes bin Malik küçük bir neydi? Selam. Sahabiydi değil mi? Heh. Burada kimin rivayeti? Bak işte ilk burada geçti. Ee, sahabinin kimden? Tabiinden rivayeti var. Enteresan. Evet, devam et. Mahmut şöyle demiş. Medine'ye geldim, az sonra İkban'a rastladım. Yani Mahmut bin, Rabia hmm. Medine'ye geldim az sonra İtbal'a rastladım ve senden kulağıma Bir hadis geldi dedim İtbal şunları söyledi Gözüme bir şey arız oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber yolladım Bana kadar gelerek evimde namaz kılmanı Bunu mütakiben Evimi namazgah yapmayı arzu ettiğimi söyledim İtbal sözüne devam dedi ki Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dilediği asabiyle Birlikte geldi ve içeri girdi o evinde namaz kılıyor. Asabıyla da aralarında konuşuyorlardı. Sonra mevzu bahis olan şeyleri en çoğunu ve en büyüğünü Malik bin Doğşuma isnat ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona beddua etmesini ve bu sebeple onun helak olmasını dediklerini, onun baş onun başına bir bela gelmesini arzu ettiklerini söylediler. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi ve bu adam Allah'tan başka ilah olmadığını, benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahit etmiyor mu dedi. Asap ama o bunu kalbinde olmadığı halde söylüyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına benimle Resulullah oğluma şahit getiren hiçbir kimse yoktur ki cehennem ateşine cehennem ateşine girsin yahut onu tatsın buyurdular. Enes demiş ki bu hadis benim hoşuma gitti de oğluma bunu yaz dedim o da yazdı. Evet. Yani bak sahabinin de yaz dediği hadisler var. Sahabe hadisi yazmamış ya. Evet. Yani bu hadis tabi diğer hadislerden farklı neler içeriyor arkadaşlar? Anlamlar içeriyor. Kaldı ki Sabi'nin tabinden rivayet Evet devam edelim. Bu hadiste gözüme bir şey ağız oldu denilmiş. Diğer bir rivayette o şeyin körlük olduğuna beyan edilmiştir. Olduğu beyan edilmiştir. Şu halde birinci rivayetteki bir şey tabirinden gözlerin tamamen görmez olduğunu anlatmak istemiş olması ihtimali dahilinde olduğu gibi Gözlerinin zayıfladığını kastetmiş olması da genelde ya, ya, ya kör ya zayıflamış, evet. Bu takdirde birinci rivayette gözlerinin zayıflaması, bu takdirde ikinci rivayette gözlerinin zayıflamasına mecazen körlük ıtlak edilmiş olur. Çünkü göz zayıflığı körlüğe yakındır, hatta körlüğün hafif şeklidir. Summa esne do uzma kubrahu ile malkipni dokshun ifadesindeki kubur kelimesi kibur şeklinde dokunmuştur. Cümlenin manası, mevzu bahsolunan şeylerin en çoğu ve en büyüğü Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. Yani kötü hasletli bir adamdan ya da kötü hasletlerden bahsediyorlardı. Bunu Malik bin Duhşum'a ne yaptılar? Isnat ettiler. Yani bu bu zatın işleridir bu işler. Evet. Orada haklarına sök edilenler münafıklardı. Onları çirkin halleriyle kötü icra icraatından ve Müslümanlara reva gördükleri zahmetlerden bahsedilmiş bin netice kabaatın büyüğü Malik bin Durşum'a yükseltilmişti yükletilmişti. yükletilmişti halbuki Hazreti Malik radıyallahu anh Ensardan olup Bedir gazasına iştirak etmiş ondan asla nifak beklenemezdi. Müslüman olduktan sonra yaptığı bütün icraat böyle bir itham altında kalmasına maniydi bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabın bu husustaki fikrine iştirak etmedi. ya bu kalbiyle iman etmedi diyemezsin kimseye ya nereden biliyorsun sen Nereden biliyorsun? Evet. Allah'tan maşallah yoktur. Muhammed onun Resulü'dür diye şehadet eden bir zatın cehenneme girmeyeceğini bildirmişti. Buhari'nin rivayetinde görmüyor musun? Allah'tan maşallah yoktur dedi. Bununla o Allah'ın rızasını dilemiştir. Buyurulmuştur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu şahadeti samimi samimane getirdiğine şahit elemiştir. Demek ki asıl olan ne? Takavül. Ne demek takavül? Bu söylemesi. Asıl olan evet. Tamam. Binaenale Hz. Malik'in imanını sadakat ve samimiyet samim, samimiyetinde asla şüphe etmemek gerekir. Duşum kelimesi et duhayşum, duşun et duhayşun ve et deş, deşin şekilleri rivayet olunmuştur şekillerinde şekillerinde rivayet olunmuştur yani. Yani dört şekilde gelmiş evet açık yani hadiste e, anlamayacağımız bir yok ne yok hüküm yok zaten burada hükümleri veriyor neymiş hadisten çıkarılan hükümler bir namaz kılan bir kimsenin yanında onu meşgul etmeyecek şekilde konuşmak caizdir işte namaz kılanın yanında konuşulmaza bu hadis tokat vuruyor kim kimin yanında konuşmuş vadiste? Sabit peygamberli sretiyan'ın yanında konuşmuş. Ya hem de onun hem de onun yanında. Yani iki kere edepsizlik yapmışlar. Bir kere de değil. Bir namaz kılanın yanında konuşmuşlar, bir de peygamberin yanında konuşmuşlar. Herhalde biz olsaydık sinerlik böyle değil mi? Sesimizi çıkarmazdık. Ama işte öyle diyemez. Yani işte bu hadisler bizim için ne ölçü. Ha, ama Tabi konuşurken de yani e, yavaş yavaş böyle. Kimseyi de iz aç etmeden. Evet, devam edelim. Sülehan'ın eserleriyle, iki, Sülehan'ın eserleriyle teberrük olunabilir. İşte burada e, problem var. Sülehan'ın değil, peygamberin eserleriyle teberrük olunabilir. Burada peygamberin eseri var, başka kimsenin eseri yok. Sabi de gelmiş kılmış ama götüren peygamberdir. Aleyhissalatü Vesselam. Kaldı ki e, tevessül inancına, te, e, tevhid inancına aykırı iddialar ve cevaplar kitabında e, bu hadis orada ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Bu hadis orada ne yapıyor? Geçiyor. Verilen cevaplar da orada geçiyor. Uzun bir mesele. İnşallah önümüzdeki ders, he, bu meseleyi bir okuyun bakalım o kitapta. Bulun. Sayfasını söylemeyelim artık. Önümüzdeki ders pazartesi inşallah. Bu meseleyi oradan bir okuyun, soracağım size şöyle bir özetini oradan kafanıza yerleştirin. Yani adam caz gel diyor Aleyhisselatu vesselam evinde namaz kıl, bereketlendir evimi, şereflendir, musalla olsun, mescid olsun. Daha sonra insanlar gelip burada namaz kılsınlar. Heh. Ondan sonra da ne yapıyorlar insanlar artık o evde? Namaz kılıyorlar. Halbuki e, rivayetin farklı tarikleri var. Adam cazın camiye gidemediği, gözünün körlüğünden dolayı. Ha, cemaat namazından mahrum kalmak istemediği vs. tabi bunlar hep ihmal edilir bunlar ne yapılır hep ha, başka bir örnek var mı aleyhissalatü gelip de benim evimi namazgah edin mescit edin gel kıldır da millet gelip kılsın diye burada bir ne var mecburiyet var burada ne var bir özür var yani onun için dikkat etmek lazım oradan bakalım inşallah Önümüzdeki ders. Burada ne yapalım? Meseleyi şöyle bir ile birlikte yani tepsiye koyup lafızları değerlendirelim. Evet. Devam edelim. Sülahanın demeyin. Buna peygamberin eserleriyle. Peygamberlerin değil bak. Peygamberin. Çünkü diğer peygamberlerin eseri var mı bilen? Ha? Hiçbir peygamberin Bizim peygamberimiz dışında, aleyhissalatü vesselam dışında kabrinin nerede olduğu bilinmez tam. Sadece Musa aleyhisselamla alakalı kızıl toprağın yanında, dağın tepesinde, kenarında bir yeri gösteriyor aleyhissalatü vesselam. Onu da görürsünüz Musa kitabında. Ölüm meleğinin gözünü çıkarması, O da yaklaşık yani 5-6 kilometrelik alanda bir bölgedir. Oranın da nere olduğu meçhul. Onun için yani kim ki bir yerde peygamber kabri vardır diyorsa yalan söylüyordur. Olabilir de Olmayabilirdi. Onu ancak Allah bilir. Biz bilemeyiz. Sadece Peygamber'in, bizim Efendimizin kabri nedir? Bellidir. İşte bak Yuşa i̇bn Nun burada. E Musa nerede? Demek ki ayrılmışlar, gelmişler. Artık o balık hikayesi nasıl oluyorsa yani. Ha. Yani işte bak Yuşa İbn-i Nun bu. e İbn burada diye insanlar inanıyorlar. E ne kadar doğru? Ne kadar doğru yani? Nasıl cezmedeceksin Yuhşan'ın orada olduğunu? Nasıl edeceksin? Tamam. Peygamberliğin diyen talimleri sünnet âlimleri var. Müslim rivayetinin neyi? Zahir onu gösteriyor. Nebidir, Rasul değildir. Ama peki Yuhşan'ın kabrinin orada olduğunu nereden biliyorsun? Ashab-ı keyf yedi tane var dünyada. Yani nereden bileceksin? için yani e, elde karine olmayınca zor. Yani hatta çok enteresandır e, Subhanallah. Yani e, Hazreti Hüseyin nerede? Nerede defnedilmiş Hazreti Hüseyin? Bir sürü meşet Hüseyin var. Yani insanlar Hazreti Hüseyin'in öldüğü yeri Defnedildiği yer, öldüğü yer belli de cesedinin defnedildiği yeri bilemezken ya işte e yani kaç yıllık bir tarih bu? 1400 yıllık bir tarih. Yani sen e ee işte yani Nuh aleyhisselamın öldüğü yeri bileceksin. Musa aleyhisselamın öldüğü yeri bileceksin. Süleyman'ın, Davud'un öldüğü yeri bileceksin. Ya bunlar mümkün mü? Yani bugün Mısır'da bile Hazreti Hüseyin Camii var, kabri var. Yok Kafasını oraya götürmüşler, vücudunu buraya getirmişler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya bunu bilemiyorsun sen daha, bunu bilemiyorsun. Daha bunu bilemiyorsun, bunu kesinleştirememişsin. Evet, devam edelim. Üç ev sahibinin rızasıyla ziyaretçi imam olabilir. Evet, kimse kimsenin saltanatında imamlık yapmasın. Yapacaksa da rızası olsun. Nereden alıyoruz bu hadisten bunu? Neresinden alıyoruz bu hadisin? Peygamber evde çağırıp onun imam olmasını istiyor. Evet. Yani evin sahibi kim? İtman. Evet. İtman. Devam edelim. 4- Münafık ve şakilerin helaki ve, şakilerin. şakilerin helaki ve başlarına bela gelmesi temenni edilebilir. Evet. 5- bir şüpheden dolayı töhmet altında bulunan kişi... Umumen ama, umumen isim vererek değil. Burada münafıklar hakkında bu temenni mümkündür ama bu Malik bin Duhşum olunca şimdi diğer bak ne? Beşinci madde devreye giriyor. Neymiş o? Bir, bir, bir şüpheden dolayı töhmet altında bulunan kişiyi hükümet büyüklerine söylemek caizdir. Ta ki onlar da onun şerinden kurunsunlar. Evet. Altı... Büyükler, ulema ve fudala kendilerine tabi olanları ziyaret ve tebrik edebilirler. Şimdi burada ne diyor? Bir şüpheden dolayı töhmet alanında bulunan kimseyi hükümet büyüklerine söylemek cehennet. Hükümet büyük yani idareciyi kastediyor. O zaman hükümet büyüğü diyorlarmış demek ki. He. Ta ki onlar da onu şerinden korunsunlar. Peygamber Efendimiz'e söylüyor burada. Değil mi? He. E sahabi ama Peygamber Efendimiz ne yapmıyor? Ne kulak asmıyor yani kulak vermiyor. Çünkü neden? Peygamberlisidir e, tabii ama vahiy bildiriliyor. Ama bugün şimdi bir şüpeden dolayı kalkıp herkes bir neye idareciye kalkıp birini şikayet etse yandık vallahi. Kaos çıkar. Yandık. Ben Mesut'tan şüpheleniyorum gideyim şikayet edeyim. O Gökhan'dan şüpheleniyorum. gidiyor şikayet etsin. Böyle bir şey olmaz. Yani buradan onu almayacağız tabii haliyle. Kat'i karineler de olacak yani. Ufacık bir şüphe değil bu yani. Galip bir şüphe olacak. Galip bir şüphe olacak. Yani bir adam cemaat namazına gelmiyor diye namaz kılmıyor diye itham edemezsin adamı. Cemaat namazına gelmiyor diye itham edersin. Anladık değil mi? Bak, dikkat etmek lazım. Ha. Ha. Yani kat'i olacak. Kat'i. Kat'i olacak. Evet. Devam edelim. Yedi. Bir maslahat dolayısıyla... Kendinden büyük bir zata çağırmak caizdir. Yani işte itbanın kimi çağırması? Peygamber Efendimiz'i çağırması, evet. Sekiz, nafile namazı cemaatle kılınabilir. Tabii, e, nafile namazı cemaatle kılınır. Hanefi ileride niyet aynı olmalıdır. Cumhur'da niyete gerek yok. Ne demek bu? İmamın niyetiyle cemaatin niyetinin ne olması lazım? Muaffuk olması lazım. İmam nafile kılarken cemaatin arkadan farzı uyma Hanefilerde caiz değil. Cumhurda caiz. Onda kendi içinde delilleri var. Onu da dikkat etmek lazım. Evet devam edelim. Hı. Dokuz. 9 nafilelerin de gece nafileleri gibi ikişer rekat kılmak sünnet. Ne evet, şimdi burada bu var? Burada bu var. Evet. Evet. Evet. Gruvetin aslında düşündü. Hı? İşte bunun değişik tarikleri var oradan alıyor. Bu lafızı değil. Evet. Değişik tarikleri var. Devam. o Hadis ve diğer şer'i ilimlere yazmak caiz hatta müstahaptır. Hadislerin yazılması nehi edildiği gibi yazılmasına müsaade dahi buyrulmuştur. İşte burada var. Enes yazmış, yazdırmış oğluna. Evet. Bundan dolayı bazı ulema şöyle demişlerdir. Hadis yazmak ezberlemeye imkanı varken sadece ezbere güvenip ezbere yanaşmayacağından korkulanlara yasak edilmiş. Ezberlemeye imkan bulamayanlara yazmalar için izin verilmiştir. Bazılarına göre hadis yazmak iptidai İslam'da yasaktır. Başta. Çünkü yazılırsa Kur'an'la hadisin birbirine karıştırılmasından korkulurdu. Sonraları böyle bir endişe kalmayınca hadisin yazılmasına izin verildi. Selefi salihinden sahabe-i kiram ile tabi'in arasında hadisin yazılıp yazılmayacağı hususunda hilaf vardı. Sonraları yazabileceğine hatta yazılmasının müstahap olduğuna icmal-i ümmet vaki olmuştur. Hadis tasnifi Hasan Basri Said bin Musayyeb ve diğer kibarı tabiinin vefatından sonra başlamıştır. İlk telif İbn Cüreş, ilk telifi İbn Cüreş yapmış. Evet, bak burada güzel bilgiler veriyor, görüyor musun? İlk, te ilk telifi kim yapmış? İbn Cüreyş yapmış. Evet, güzel bilgiler veriyor. Hasan Basri Said bin Musayyeb ve diğer kibarı tabiinin vefatlarından sonra başladı diyor. Evet. Sabe döneminde olmayan icma daha sonra var. Şimdi sadece Sahabe icmasını kabul eden bunu kabul eder mi? Bakın. Tefakkuh nedir biliyor musunuz? Olaylara sadece düzünden bakmak değildir. Tersinden bakmaktır aynı zamanda. Bu olayı tersinden bakın. Yazılması hususunda daha sonra da icma hasıl oluyor. Evet yazılması hususunda daha sonra icma asıl oluyor. E sahabe döneminde böyle bir icma yok. Sadece sahabe icmasını kabul eden bunu nasıl kabul eder? Ben sahabe icmasından başka icma kabul etmiyorum diyen insan hadislerin he, yazılmasının tedvininin daha sonra icmaen oluştuğu meselesini nasıl açıklar? Bir düşünsün. Evet devam edelim. 11 daha mühim olan bir şey mühim olana tercih edilir zira peygamber ehem bil ehem. evet devam zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazreti itbaanın evine gelince evvela namaz kılmış sonra yemek yemiştir ümmü Süleym hadisinde ise evvela yemek yediği sonra namaz kıldığı zikrediliyor çünkü o zaman yemeğe davet edilmişti itbaan hadisinde ise namaz kılmak için davet olmuştu şu halde her iki hadiste evvela en mühim olandan yani ne için davet ise ondan başlamıştır. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Yani yemekle başlıyoruz her herkâda değil mi? <gülüyor> evet. Devam edelim. Hı. 12. Buhari rivayeti imanda itikaz şart değildir. İkrar yeter diye diyen Lugulat-ı Mürciye'ye red cevabıdır. Niye? Buhari'nin lafzını verdiyor ya orada. Neydi Buhari'nin lafzı? Neydi lafısı? Görünmüyoruz. Onun tanıştığı takyöptürü. Evet, evet, evet. Devam edelim. 13 çöllük ve benzeri özürlerden dolayı cemaat terk edilebilir. Evet. Evet. Şimdi bir sonraki rivayeti de alalım. Onun kısa bir hali zaten oku. Gâle l-imâmul mûşrîn r-rahmâhullâh Haddeseni Ebu Bekru b-nû nafînil abdiyyû Gâle haddesene behzûn Gâle haddesene hamâdûn Gâle haddesene Am Enes'in Gâle haddeseni itibânu b-nû mâlikîn Ennehu amyâ ve erselâ ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Fâle teâle fâhuttu li mescidâ Fecae Resul sallallahu aleyhi sellem ve ve thumma hadisi Süleyman ibnul Evet. Bana Ebu Bekir bin Nafi. Ebu Bekir bin Nafi el-Abdi Hicri 173 yılında vefat etmiştir. Bana diyor İmam Müslim. Şeyh'i sadece kendisine bunu tahsis etmiş. Görüyor musunuz? Evet devam edelim. Hz. Abdullah bin Ömer'in azatlısı olup Medine'lidir. Buhari'de hadisi yoktur. Müslüm'de yalnız bir hadisi vardır. Vardır ki o da bu hadistir. en Abdül rivayet etti. Dedi ki bize Behz. Behz bin Esed. Rivayet etti. Dedi ki bize Hammad. Hammad bin Seleme bin Dinar. Bastılı azatlardandır. Rivayet etti bize Sabit. Sabit bin Eslam. Yani bak müşterek ravi sabitte birleşti. Burada Sabitten kim rivayet ediyor? Hammad. Değil mi? Hammad bin Seleme. Diğer rivayette kim? Süleyman İbni Mughira. Sabitten rivayet ediyor. Demek ki ravi'nin ayrıldığı nokta burası. Hammad bin Seleme ile Süleyman bin El- Muğira. Devam edelim. Enes'ten naklen rivayet eyledi. Enes demiş ki, bana itba min malik rivayet etti. Kendisi kör olmuş da Resulullah... Burada kör lafı geçiyor bak. Bir şey isabet etmiş lafı geçmiyor. Cem diye ya bir önceki rivayetten. Şerinde. Evet. Kendisi kör olmuş da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hadar göndererek, gel de bana bir mescit geri göster demiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte gelmiş Onlardan Malik bin duşum Delilen zat kötü sıfatlarla Tavsi bulunmuş Sonra Enes Süleyman bin Mughira'nın Hadisi tarzında rivayette bulunmuş Evet. Sonra Enes diyor ha, Süleyman bin Mughira'nın Hadisi tarzında ne yapmış Rivayette bulunmuş Değil mi? Ha. Enes bin Malik Çünkü kimden rivayet ediyor? İtbandan enesten sabit Her iki rivayette de Ama bak ne diyor burada Sonra Enes diyor Süleyman bin Mughira'nın hadisi tarzında rivayette bulunmuş. Çünkü e, diğer rivayet e, sabitten e, hadisi kim rivayet ediyordu? Süleyman bin Mughira. Burada kim rivayet ediyor? Hammad. Yani diyor ki Hammad diyor hadisin başını böyle rivayet etti sabitten. Ama hadisin bundan sonraki bölümü aynen kimden? Ha, Süleyman bin Mughira'nın sabitten rivayeti gibidir. İmam Müslümi anlamak için biraz da şey olmak lazım. Mudakkık olmak lazım. Yani bu husustan sonrası aynen öyle. Şimdi nahv kelimesi benzeri demek. Üç aşağı beş yukarı. Mitle Oysani'de aynısı olurdu. Üç aşağı beş yukarı benzeridir diyor. Üç aşağı beş yukarı benzeridir diyor. Evet. Şu babı da alalım. Zaten bir rivayetimiz var arkadaşlar. Böylelikle ne yapmış olduk? Ee, 10. babı bitirmiş olduk. 11. babı da alalım. Tek bir rivayetimiz var zaten. Ondan sonra inşallah e, ufak bir menheci dersimiz var. Kısa onu yapacağız. Dersimizi bitireceğiz. Evet. Yani ennehu değil enne. Men raddi billahi Rabban ve bil islami dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve bi Muhammedin ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulan fehuve mu'minun fe'in irtakabe ve in ve in ve in maasiye maasi, el maasi el evet yani İmam Müslim'in burada bab başlığı da tabi e, imani bahislerin devamını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Neymiş tercümesi? Her kim Rab olarak Allah'a, bil olarak İslam'a, peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme razı olursa, büyük, büyük günahları işlese bile mümin sayılacağına delil var. Kime cevap? Kime? Havarice ve mutezileye. Büyük günah işlese de Nedir? Mü'mindir o. Mü'mindir. Ha, Müslümandır. Evet. Ona delil babı. Her bab başlığı ehl-i sünnet dışı bir fırkaya ne yapıyor? üç aşağı 5 yukarı cevap veriyor. Mesaj teyliğinde. Evet. Evet. Rivayeti okuyalım bakalım. Alalım rivayeti. Gala limamur <gülüyor> muslim rahmehullah haddesana muhammadubunu yahyabunu ebi umaral mekkiyub ve büşrubunun bak burada iki kişiden rivayette. bayağıdır iki kişiden rivayette bulunmuyordu. Döndü gene iki şeyhinden rivayette bulunuyor. Evet, devam edelim. Gala Gala Hattasana Gala Gala Hı. Gala, gala Hattasana Abdullah Aziz vehu'nu Muhammed, Muhammedi. Muhammedi Deraver diyor. Evet. Am yeziidi bunun Hadi. Am Muhammed ibni Muhammed ibni İbrahim, am Amir ibni Sa'din. Anil Abbas ibn Abdil Muttalib ennehu sami'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqulu za, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin rasulan Evet bab başlığını hadisin metninden ne yapmış almış evet İmam Müslim'in bab başlıklarının Nevevi tarafından konduğunu müteaddit gel. Gerçi mazeriyle başlayan süreç var. ile bu hale geliyor da ama Buhari'nin başlıklarından farklı. Pek ayet kullandığını göremiyorsunuz. Ya da bir tabi sözünü kullandığını göremiyorsunuz. Değil mi? Evet. Farkını görün. Bir tanesi Buhari'nin başlığı diğeri Nebevi'ni. Evet. Devam edelim. Bize Muhammed bin Yahya bin Ebu Ömer el-Mekki ile Bişr bin el Hakem rivayet ettiler. Dediler ki bize Abdulaziz ki İbni İbni Muhammed et dara verdiğidir. Yezit bin Hattam. Dara verdi değil. Et dara verdi. Et dara verdi. Da çekmiyor. Ra çekiyor. Et dara verdidir Yezit bin Hattam. Kimmiş o? Yezit bin Elhap Yezit bin Ab Abdullah bin Usame. Hicri 139'a vefat etmiştir. Sahihayn ravilerindendir. Evet. O da Muhammed bin İbrahim'den. Evet. Muhammed bin İbrahim bin El-Haris. Hicri 120'de vefat etmiştir. Medinilidir. Sahihayn ravisidir. Evet. O da Amir bin Sa'd'dan. Kimmiş? Amir bin Saad bin Ebi Vakkas. Hicri 104'te vefat etmiştir. Sahihayn ravisidir. Medine'de vefat etmiştir. saat bin Evi Vakkas'ın neyi? Oğlu. Evet. O da El Abbas bin Abdülmuttalip'ten. El Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıdır. Ondan 3 sene evvel doğ, doğmuş ve Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında 32 tarihinde vefat etmiştir. Bedir yani Peygamber Efendimiz'in amcası ama 3 sene önce doğmuş onda. Yani 3 evet, yaş var. Akranlar yani. Evet. Bedir Harbinin akabinde Müslüman olmuştur. Daha önce Müslüman olduğunu söyleyenler de vardır. Buhari ile Buharî ile Müştüm'de birkaç hadisi var. Abbas bin Abdulmutalip deyince aklınıza ne geliyor? Yağmur duası geliyor mu? Evet yağmur duası. Yağmur duası geliyor değil mi? Evet. Evet. Devam edelim. Kaç kişi var rivayette? Sayın bakalım. İlk tabakada iki kişi var. Bir, evet, iki, üç, dört, beş, altı. Altı. Südasi. Evet. Devam edelim. Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imanın tadını Rab olarak Allah'a, ilk olarak İslam'a, peygamber olarak da Muhammed'e razı olan tatmıştır, buyururken işitmiştir. Evet. Evet. Devam. bu hadis, bu hadisi yalnız Müslüm rivayet etmiştir et tahrir namındaki Müslüm şerhinde bayan olunduğuna göre bir şeye razı oldun demek yani bu Müslimin infiradından Kütüb-i de başka bir yerde mevcut değil evet he. devam bir şeye razı oldun demek ona kanaat ettim onunla iktifa ederek başkasını istemedim manasına gelir o halde hadisin manası Allah'tan başka ilah aramayan İslam yolundan başka bir yola girmeyip yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aleyhi ve sellemin şeriatına uygun olan yolu tutan kimsenin kalbinde imanın halis lezzeti yer eder ve onun tadını duyar demek olur. Kadıyaz Kadıyaz'a göre hadisin manası böyle bir kimsenin imanı sahih nefsi mutmayın, içi rahat olur demektir. Çünkü onun meskul şeylere razı olması onlar hakkındaki bilgisinin sabit Basiretinin nafis ve kalbini mutmayın olduğuna delildir. Zira bir kimse bir şeye razı olursa o işi ona kolay ve lezzetli gelir. O iş ona kolay ve lezzetli gelir. Kalbine iman girmiş bulunan mümin de öyledir. Allah'a ibadetini yapmak ona kolay ve lezzetli gelir. Mutludur yani mutlu. Huzurludur. İç alemiyle dış alemi, iç dünyasıyla dış dünyası uyumludur. Birbiriyle kavgalı değildir. Evet. Yani e, bu duayı yapmanın da bize çok faydası olduğunu ayrıca ifade etmekte de ne var? Fayda var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evet yapmış olduğu dualardan bir tanesidir değil mi? Razıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyen diye Dua etmekte fayda var. İç alemin huzura kavuşması cihetiyle. Evet. İnşallah önümüzdeki ders arkadaşlar pazartesidir. Bilginiz olsun. Diğer babı alacağız. Şimdi derslerimizde mümkün mertebe ne yapıyoruz? Sonlarında her zaman yapamıyoruz. Bazen yapıyoruz. Menheşle alakalı bazı şeyler söylüyoruz. Bu genelde de güncel konular oluyor. Ee, güncel konu olduğu için de tabii haliyle bazen tepkide almak mümkün oluyor. Bu tepkiler bazen sınırı da aşabiliyor. Ee, i̇ki ders önceydi zannedersem i̇bn Kudame'nin e, ya da üç ders 620 vefatlı Allah kendisine rahmet eylesin. Hambeli mezhebinin büyük alimlerinden bir tanesi. Mu'nisinden namazın terkinin hükmüyle alakalı bir meseleyi burada özetleyerek almıştık ve demiştik ki tembellikle namazın terkini küfür görmemek asla irca değildir. Bunu irca görmek çok büyük bir hatadır. E, sefer havaliyle e, son yüzyılda, yüzyılda başlatılan bu ney? Zahiret-ül İrca kitabında sefer havaliyle başlatılan bu ney? E, çığır diyelim bugün değişik şekillerde ne yapıyor? Devam ediyor. Halbuki e, meseleye sadece e, Şeyh Albeni'nin böyle bakması damgasını vurmamış. Öncesinde de böyle bakan alimler mevcut ve özellikle hangi mezhebe mensubu alimlerden Hanbeli mezhebine mensup alimlerden olaya böyle bakan pek çok insan var ki e, amelin e, ahadını terk özellikle ki cinsini ahadını tefrikide ne kadar doğrudur. İbn-i Hüseyin'in rahmetullahi aleyhin deyimiyle safsatadır zaten ama amelin terkini desek belki daha doğru olur. Namaz dışında onda ihtilaf var. Ha, amelin e, terkini Evet, e, küfür görmek, e, buna bağlı olarak da amelle iman ilişkisini açıklarken ameli de imanın saha şartı görmek. Evet e, ve bu yolda yürüyerek amel işlenmediğinde de imanın saha şartı ortadan kalktığı için imansızlar ordusu oluşturmak yani birileri tarafından maalesef... E, meslek haline getirilmiş halbuki hep söylüyoruz iman amel ilişkisinde ameli hiçbir zaman için biz neyi görmüyoruz imanın aslı görmüyoruz imanı olgunlaştıran imanı kemale erdiren nedir husustur amel bununla alakalı ileriki derslerde çokça ne yapacağız hususlara temas edeceğiz bugün ona değil de başka bir hususa temas edeceğiz inşallah bugün Allah nasip ederse başka bir Hanbeli alimde o da i̇bn Recep el Hanbeli 795 yılında vefat etmiş i̇bn Recep el Hanbeli Zeynuddin Ebil Fereç Abdurrahman İbn-i Şahabiddin El-Baghdadi Fümmet Dimeşkiy 795 yılında ne yapmış? Vefat etmiş ki pek çok kitabı var. Bunlardan özellikle en meşhuru kitabı Cenayizin sonuna kadar geldiği Buhari Şerif Fetul Bari Fişer-i Sahil Buhari kitabı. En meşhuru. Tamamlayamamış. Daha sonra i̇bn Hacer o isim de tamamlamış kitabı. Evet. Bu birinci kitabı. Diğer bir kitabı e, o da gene e, meşhur kitaplarından bir tanesi. Et-Takvif Minen Nar. Et-Takvif Minen Nar. O da diğer bir kitabı. Evet, pek çok kitabı var. E, Camil Ülüm Veliken var zaten biliyorsunuz. Üç cilt halinde tercüme de edildi. Yani Hanbili mezhebinin büyük imamlarından, büyük alimlerinden bir tanesi. Şimdi bakın bir mesele var. O meseleye bakışını şöyle bir gözden geçirelim. Hani hep biz ne diyoruz derslerimizde? Amel üç türlüdür. Kalbi amel, kavli amel bir de uzuvlarla işlenen amel. Ki asıl olan olmazsa olmaz nedir? Kalbi ameldir. Lisani amelde arizi bir durum olmadığı müddetçe hatırlıyorsunuz. O da şarttır. Ama uzuvlarla işlenen amele gelince bakalım bu imanın nef imanın ortadan kalkması anlamında neyi ifade eder yani imanla alakası nedir bunun Heh, bu hususu ifade eden bugün inşallah et takvif minennar'dan alacağız ondan sonraki derste de inşallah bu hari şerhinden fethül barisinden alacağız et takvif minennar'da çok uzun. Ben kısa geçeceğim arkadaşlar. 345 nolu sayfa bende. 351'de bitiyor. Ben bir bölümünü alacağım. Bakın ne diyor? Diyor ki meşhur Buhar rivayeti. Bu bab biz ileride alacağız zaten ama. Evet ne yapalım? Hemen buradan da açalım. Buradan da gidelim. Kitab-ı İman 82 nolu bak Evet. Evet. Müslim'de Kitabul İman 82 nolu, 683 nolu sayfa. 184 nolu hadis Kitabul İman içinde, 304 nolu hadis sayı içinde, sayi Müslim içinde. Ebu Said hadisi. Evet. Neydi bab? Babu İsfatiş Şefaati ve ihraçil muvahhidine minennar. Evet. Şefaatin ispatı ve muvahhidlerin cehennem ateşinden, cehennemden çıkarılacaklarına dair ney? Hususun ispatı babı. İbn Reje'e Et takvif Minenlar adlı kitabında demiş ki bu hususu incelerken baş başlı Vikru Halil Muahidin finnar. Muahidlerin cehennem ateşindeki hallerinin zikri ve hurucihim minha ve cehennem ateşinden çık çıkmalarının Zikri neyle? Bir rahmeti Erhamirrahimin Rahmet edenlerin en merhametlisi Ve bir şefaati şafi'in Ve şefaat edenlerin ile Bu bapta bakın Bu Ebu Said El Kudri rivayetini zikrediyor arkadaşlar Rivayeti şimdi buradan hemen kitabımızdan alalım Oku bakalım rivayeti. Hem babamızla da uygunluk arz edecek. Arapçası. Evet, Arapçasını oku, sonra Türkçesini oku. Gala limamülmüşüm rehmehullah ve haddeseni Harun ibnu Said'in Eyliyyü Gala haddeseni ibnu vehbin Gala akvarani Malik ibnu Enesi Ömer ibni Ömer ibni Yahya ibni Umarata Gala haddeseni evi Abi al Sa'id al-Khudri, "An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yıdıl قال all yıdıl Allah, ahl el Cennet el Cennete, yıdıl yıdıl, من yısha'u, bir rıhmeti ve yıdıl ahl Nare el Nare. Sıma yıol, yukul, sıma yıolun, zoru man, vjettum, fi qalbi, mizqala, pabte min, min imani fa axrijuhu, fiy axrijuna minha kumman, qadim tahsu, fiyulqaa fiyulqaauna, fiyulqaauna fi nahr alhayati ewil hayaa, fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna fiyulqaauna ''Elem telavha keyfe tehrucu safrae nulteviyeten'' Evet, tabi bu hadisin farklı lafızları var. Daha sonraki hadislerde bunları zikrediyor arkadaşlar. Bunları okumayacağız. Sadece merfu kısmını oku. Şimdi senedini zaten hadis içeride derken alacağız. Allah? Allah cennetlikleri cennete koyacak. O dilediğini rahmetiyle cennete koyar. Cehennemlikleri de cehenneme koyacak. Sonra Bakın kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kim bulur kim bulup, kimi bulursanız onu cehennemden çıkarım diyecek. Bunun üzerine böyleleri cehennemden kümür gibi yanmış, kavrulmuş olarak çıkarılacaklar ve hayat yahut haya nehrine atılacaklar. Orada sel kenarında otun bittiği gibi bitecekler. Siz onu görmediniz. Siz onu görmediniz mi? Nasıl saftarı kıvrılmış olarak çıkar? Evet. Şimdi bu Müslim rivayeti bakın e İbn-i Recep ne yapıyor arkadaşlar? Buhar rivayetinde alıyor. Diyor ki Vekane Ebu Said yani El-Hudri radıyallahu anh neydi Ebu Said'in ismi? Malik, Malik bin Sinan. Unutmayın arkadaşlar. Yegul Derdi ki diyor İllem tusaddikuni bihazel hadith Eğer diyor siz diyor he beni bu hadisle ne yapmazsanız tasdik etmezseniz isterseniz diyor şu ayeti okuyun İsa suresi 40 inna allahe la yazlimu mithgale zerretin ve in teku haseneten yudaifah ve yu'ti min ledunhu ecran azîma. Allah Azze ve Celle miskali zerre ne yapmaz? Zulmetmez. Evet. Eğer ufacık bir hasene olsa Allah onu ne yapar? Arttırır kat kat ve ne yapar? Kendi katından da büyük büyük neler verir? Ecirler verir. Heh. Şimdi ee, sünneti neye arz etmiş arkadaşlar? Kur'an'ı Kur arz etmiş. Bak sünneti Kur'an'ı arz etmenin de bir örneği burada var. Bakın sonra diyor ki fe yekulullah azze ve cel Şimdi heh, dikkat edelim. Allah azze ve Celle der ki şefaatil melâiketu melekler şefaat ettiler. Ve şefa'an nebiyyûn peygamberler şefaat ettiler. Ve şefa'al mu'minun müminler şefaat ettiler velem yapka illa erhamur rahimin şefaat etmeyen bir tek kim kaldı merhametlilerin en merhametlisi Allah kaldı fe yakbidhu kabzaten minen nar Allah cehennemden ne yapar ateşten bir kabzayı avuçlar fe biha Onunla ne yapar? Çıkarır. Kavmen bir topluluğu. Nereden? Nereden çıkarır? Cehennemden. Nasıl bir topluluk? Lem ya'amelu hayran kat. Hiçbir amel işlememiş. Hiçbir hayır işlememiş. Hayır kelimesi var burada. Amel olarak tercüme ediyoruz. Heh. Hiçbir ney? Hayır. Hiçbir amel işlememiş o toplumu, o topluluğu ne yapar? Oradan çıkarır. Ama nasıldı bunlar? Halleri nasıldı? Kad'adu <gülüyor> humemen. Neye benzemişlerdi? <gülüyor> Kavrulmuş kömür. Ona çevrilmişler. O halde çıkarır. Yani cehennemde böyle kavrula kavrula kavrula kavrula kapkara kömür olmuşlar ne yapar fe <feyulqihim> fi nehrin fi <fî> effvahil cenne onları o cennetin o derinliklerindeki o neyine nehrine Allah azze ve celle atar yukalü nehrul hayat o nehre ne denir hayat nehri denir. ne? onlar o nehirden sonra artık atıldılar ya çıkarlar kemahrucul habbetu fi evet hamil sel ki yani muhtelif rivayetleri var. bir sel olarak da geçiyor. He onlar artık oradan aynen böyle selin ne yaptığı o kurak araziye ne yaptığı ulaştırdığı o suyun o arazide çıkardığı nebatat gibi, bitki gibi onları yeniden ne yapar? Diriltir, canlandırır. Daha sonra diyor ki, Ve vekera bakiyetel hadif. Daha sonra diyor, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın hadisin geri kalanını da zikretti. Harracahu fissahihayn. Kim rivayet etti bu hadisi? Buhari ve Müslim. Anladık mı? Şimdi burada ne diyor? Allah Azze ve Celle Erhamurrahim'in ne yapacak? Cehennem ateşinden hiçbir hayır işlememiş bir topluluğu ne yapacak? Çıkaracak. Şimdi hayır işlememiş derken tercümede ne dedik? Amel işlememiş. Dinliyor muyuz arkadaşlar? He. Şimdi burada amel işlememe ne demek? Üç türlü amel var dedik. Bir, kalbi amel. 2 lisani amel. Üç, uzuvlarla. Uzuvlarla. sünnetin cumhurunun anladığı nedir arkadaşlar? Uzuvlarla amel işlememesi. O kavim neyle amel işlememiş? uzuvlarla amel işlememiş. He. Uzuvlarla amel işlemeyen o kavmi, o topluluğu ne yapmış? Allah azze ve celle oradan cehennem ateşinden ne yapmış? Çıkarmış. Ehli sünnetin geneli böyle anlamış bu hadisi. Anladık mı? Anladık. Ama birileri çıkıp şunu diyebilir ki demişlerdir. He. Burada kastedilen uzuvlarla amel işlememe değil. Ya ne? Tevhidle amel işlememe. Yani uzuvlarla amel işlememe diye bir durum olamaz. Çünkü uzuvlarla amel işlemeyen zaten he, kalbiyle de amel işlememiştir. Hal böyle olunca kafirdir. O halde burada amel işlememişten kasıt. He, he, yani ne demektir sizce? Ne demektir sizce? He, adamın tevhidinde kusur olmamakla beraber... Ufak tefek neleri vardır? Hataları vardır. Onları çıkarmıştır. Çünkü eğer amel işlememiştir derseler amel-iman ilişkisinde bir gedik açılır. Anladınız değil mi? Anladınız mı? Heh. Şimdi bakın İbn-i Recep Elhambeli ne söylüyor? Ondan dinleyelim. Ki Albani de aynısını söylüyor. Rahmetullahi aleyh. Onu söylediği için sıf. o cümleyi kullandığı için gene Albani rahmetullahi aleyhi neyle itham etmişler? İrca ile. Şimdi geçen o i̇bn Kudame'den alırken demiştik ki eğer İrca ile itham edilecekse İbn-i Kudame itham edilmeli. Şimdi diyoruz ki gene eğer bu meseledeki şerhten dolayı biri İrca ile itham edilecekse İbni Recep'le başlamak lazım. Bakın ne diyor? Vel muradu bi kavlihi Lemi ya'melu hayran kat Hadisteki Hiçbir amel işlemediler Hiçbir hayır işlemediler Kavliyle sözüyle Kast edilen şudur Min a'malil jawarih yani uzu amellerinden bir amel işlememe. Kim söylüyor bunu? İbn Min amalil cevarih ve devam ediyor. Ve inkân aslu tevhidi ma’hum. Ma Tevhidin aslı da bu adamlarla birlikte mevcut var. O da ney? Kalbi amel ve lisani amel. Onu da önümüzdeki ders açıklayacağız. Tevd'in aslının kalbi ve lisani amel olduğunu gene i̇bn Recep'le birlikte ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Devam ediyor. Ve lihaza işte bundan dolayı diyor geldi. Nerede? Câ'e fî hadîfillezi emara ehlehu en yuharrikuuhu ba'de mevtihi bin nâr. <gülüyor> İnnehu lem ya'mel hayran kat gayret tevhid. İşte diyor bundan dolayı diyor. Hani bir adam vardı ya diyor. Ehline, ailesine emretmişti. Neyi emretmişti? Öldükten sonra kendisini ne yapmalarını? Yakmalarını emretmişti. Ki o adam diyor tevhid dışında da hiçbir amel ne yapmamıştı, işlememişti. Nedir o tevhid? Heh. İşte diyor, işte diyor bundan dolayı diyor, hadiste de öyle geldi. Yani tevhid dışında hiçbir amel işlememiş. Harcehu'l-İmam <gülüyor> Ahmed Kimi vâlletti bunu? İmam Ahmed. Min hadisi Ebi Hureyre'te merfu'an. Ebu Hurayra hadisinden merfu olarak ve min hadis İbn Mesud mevkufan İbn Mesud hadisinden de mevku olarak. Bitti mi? Bitmedi. Yani şimdi bakın Ebu Said hadisindeki hiçbir amel işlemedilerden kasıt nedir diyor? Uzuv amelidir. Aynen diyor. Burada diyor o öldükten sonra kendisini yakmayı emreden o zatın hadisinde de bunun Tevhid dışındaki ney? Uzu amel olduğu ifade edilmiştir diyor, bitmedi. Ve yeşhedü da yine bunu başka bir şey daha destekler diyor. Yani bu iki hususu, bu iki rivayeti şu rivayetle destekler. Ma fi hadifi Enes. Enes bin Malik hadisinde geçen şu ifade. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatü selam'dan gelen, Fi hadis-i şefaa. Şefaat hadisinde gale diyor ki feakulu derim ki ya Rabbi ey Rabbim diyen peygamber efendimiz. İzen li fi men la ilahe illallah. Almıştık bunu Buhari'de. La ilahe illallah diyenler hakkında bana şefaat izni ver. Feakulu der ki ve izzeti ve celali ve kibriyati ve azameti izzetimle celalimle kibriamla azametimle bunlara yemin olsun ki le uhrija nne minen nari men qal la ilahe illallah la ilahe illallah diyen her kimse onu nereden çıkaracağım cehennemden çıkaracağım Şimdi bakın ne diyor daha sonra? Harracahu fi sahihain. Bu hadisi Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Ve inde Müslim Müslim'deki lafızda da şu var. Fequlu leise verlike, ev leise zalike ileyke. Evet. Ancak bu he kime has bir durum arkadaşlar? Kime? La ilahe illallah diyene has. Şimdi bakın i̇bn Recep ne diyor? Ve hada yedullu bu delalet eder. Gösterir ki neyi? Ala ennel levîne yuhricuhumullâhu bir rahmetihi min gayri şefaati mahluk. He. Herhangi bir mahlukun şefaati olmadan Allah Azze ve Celle'nin kendi rahmetiyle cehennemden çıkaracakları kim onlar? hum ehlu kelimetit tevhid tevhid kelimesini söyleyenler ellediğine ki onlar lem ya'melu ma'aha o tevhid kelimesinin beraberinde yanında hayran hiçbir amel kat işlemediler bi cevarihihim neleriyle uzuvlarıyla vallahu ala en doğrusunu kim bilir diyor Allah biliyor arkadaşlar bu cümleler kimin İbn Recep Hanbey'in et tahvif minennar bakın 345'den başlıyor 351'e kadar devam eden bölümler var ben burada hepsini okumuyorum bu risaleleri ben tercüme ettim inşallah basacağız İbn-i Recep'in üç tane Risalesi var. Bu konuyla alakalı. Bunları basacağız inşallah. Basınca insanlar görecekler. Şimdi burada bu dendene koparılmasının nedenini ben anlamıyorum. Yani burada cevari ameli açıkça söylemiş. Bunu tevil etmenin ortadan kaldırmanın anlamı yok. İmkansız. Heh. Onunla da yetinmiyor. Onunla da yetinmiyor. he Hadisleri delil olarak kullanıyor buna. Mesela şimdi içinizden biri kalksa dese ki buradaki arkadaşlardan bir tanesi ya şefaat hadisi Selef tarafında e amelin terkini küfür görmemeye delil olarak getirilmemiştir. Şimdi içinizden biri çıksa dese ki şefaat hadisi Selef tarafında amelin terkini küfür görmemeye delil olarak ne yapılmamıştır? Getirilmemiştir. getirilmemiştir. Ona ne cevap dersiniz? Ne söylersiniz ona? Bunlar amelin terkini namazın bir şey. Hayır, hayır, hayır. Yahu nasıl diyorsun ki sen Selef tarafından? He, şefaat hadisi amelin terkini küfür görmemeye delil getirilmemiştir. Nasıl dersin? Geçen derste i̇bn Kudame bunu delil olarak getirmiş. Getirdi mi, getirmedi mi geçen derste? Getirdi. Bu derste de kim delil olarak getiriyor? Bir müreje Belhambeli. Selef dediğin kim Allah aşkına senin? Selef dediğin kim? Kim? Yani böyle bir şey denilebilir mi? Kaldı ki Abdü Şakir rivayeti zaten açıkça bunu ifade ediyor. Namazın terki dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi diyor. Vurguyu niye namaza alıyorsun sadece sen? Bak namazın dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi diyor. Namaz ihtilaflı mesele. O apayrı bir olay. Ama oradan yola çıkarak kapıyı genişletmek çok tehlikeli. Daha ileriki derslerde... Seleften bir kısım alimlerin erkanı Erbaayı terk edeni kafir gördüklerine dair maslar zikredeceğim ben size. Bir kısım alim. Erkan-ı Erbai yani o şehadete dışındaki rükünleri terk edenin kafir olduğunu ne yapan? Ha, savunan, söyleyen bir kısım alimlerin kabirlerini burada zikredeceğim. Ama hep kaydı olarak söylüyoruz. Selefin ahadından gelen rivayetler genelini ne yapmaz? Bağlamaz. Anladık değil mi? Ahadından gelen rivayetler genelini ne yapmaz? Bağlamaz. Oradan yola çıkarak aslında hedef nedir biliyor musunuz? İstenen sadece namazın terkini küfür görmek değil. Bugün bununla başlayıp Yarın seleften bir kısmından varit olan o sözleri delil göstererek erkanı erbayı terk edeni de kafir görmektir. Hedef budur. Ama set çekildiği için önüne ulema set çekmiş zamanında o sedi kırmak aşmak kolay değil. Yani bakın işte. Vallahi tallahi billahi albani. Bu söylediğim alimlerden farklı bir şey söylemiyor. Aynılarını söylüyor. E söylüyor işte. Açıkça söylüyor. İbn-i Recep el aldık bugün. Başkalarından da alacağız. İbn-i ve diğerlerinden de alacağız. Mütekaddim, müteahhir çok fark etmeyecek ama dikkatinizi çekmek istediğim husus yani bu muhtes değil yani. Sonradan çıkan iştihatlar değil. Yani işte daha önceden böyle iştihatlar yapılmamış. Bu tür rivayetler bunlar için delil kullanılmamış. Ya böyle bir şey söylenebilir mi? İşte bak İbn Recep kullanmış. E canım İbn Recep çok ne? Geç dönemin alimi. Ya geç dönemin alimi olur mu? İşte İbn Teymiyeli üç ashâb şukara aynı tarihlerde yaşamışlar. Yani o zaman İbn Teymiyiyi de alma. Ama İbn Teymiyiyi bayrak etmişsin. Ne sallıyorsun böyle? O mu öyle şey? Hep söylüyoruz. Selef'te bir Kaç türlü ayrım vardı? İki. İki. Neydi bir? Zamansal. İki. Menheç. Menheç. Bizim için önemli olan zamansal ayrım değil. Ya ne? Men. Menheç. Biz onu alırız. Zamansal o farklı bir olay. Ama menheç ayrımı işte o çok önemli. Ta onla başlamış. Sahabe ile başlamış bugüne kadar. O geleneği devam ettiren kimler var? Alimler var. Yani hulâsâ demek istediğim burada arkadaşlar. işte rivayetler, kaviller açık, net. Onun için konuşurken çok ihtiyatlı davranmak lazım. Yani e, ulemanın e, tavrını küçümsememek lazım. Biz dini ulemayla anlayalım arkadaşlar. Dini ulemayla anlayalım. Alimlerimizle anlayalım. Kendimiz anlamaya kalkarsak tehlikeli olur. Allah muhafaza etsin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedön la ilen teslafirke ve etu bilek.